Anı yola doğru tabana kuvvet koşmaya başladılar. Çiftliği basalı daha beş dakika olmamıştı ki onur kırıcı bir bozguna uğramışlar, geldikleri gibi gidiyorlardı. Tıslayarak arkalarından gelen bir kas sürüsü yol boyunca bacaklarını gagaladı. Hepsi kaçmıştı, biri dışında. Baxir avluda çamurun içinde yüzüstü yatmakta olan seyisi ön ayağıyla itiliyor, sırt çevirmeye çalışıyor ama o olan kımıldamıyordu.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 Dışarı çıktığı zamanda korumalığını üstlenen altı köpek eşliğinde kimseye yüz vermeden dolanıp duruyor, fazla yaklaşan olursa köpekler hemen hırlıyorlardı. Artık pazar sabahları yapılan toplantılara da pek katılmayan Napolyon, buyruklarını öteki domuzlardan biriyle, genellikle de Squaler'la iletiyordu. Bir pazar sabahı Squaler, daha yeni yumurtlayacak olan tavukların yumurtalarını çiftlik yönetimine vermeleri gerektiğini bildirdi. Napolyon, Weimper'ın aracılık ettiği bir sözleşmeyi imzalamıştı. Sözleşmeye göre...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 Yaz ortalarına doğru birden çiftliğe geri döndü. Neredeyse hiç değişmemişti. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor, eskisi gibi bal badem diyarı masalları okuyup duruyordu. Bir kütüğün üstüne tünüyor, kara kanatlarını çırpıyor, dinleyecek birini bulmaya görsün, saatlerce konuşuyordu. Koca gagasıyla gökyüzünü göstererek, çok ciddi bir sesle, İşte orada yoldaşlar, diyordu. Bal badem diyarı, biz zavallı hayvanların tüm sıkıntılarımızdan kurtulup, Sonsuza dek huzur içinde yaşayacağımız ülke orada. İşte gördüğünüz kara bulut var ya, onun hemen ardında. Dahası bir gün çok yükseklerden uçarken oradan geçtiğini, alabildiğine uzanıp giden yonca tarlalarını, keten tohumu küspesi ve kesme şekerlerle kaplı çaldıkları gözleriyle gördüğünü ileri sürüyordu. Hayvanların birçoğu ona inanıyordu. Bu dünyada açlık ve yokluk içinde yaşıyorlardı. Başka bir yerlerde daha iyi bir dünyanın bulunmasından daha doğru, daha anlaşılır ne olabilirdi? Asıl anlaşılması zor olan domuzların Moses'e karşı tutumuydu. Hem onu aşağılayarak balbadem badem diyarı ile ilgili masallarının palavra olduğunu söylüyorlar, hem de hiç çalışmadan çiftlikte kalmasına ses çıkarmıyorlar, dahası her gün bira içmesine izin veriyorlardı. Baksır ayağı iyileştikten sonra her zamankinden daha sıkı çalışmaya başlamıştı. Aslında o yıl tüm hayvanlar köle gibi çalışıyorlardı. Çiftliğin gündelik işleri ve yel değirmeninin yeniden yapımının yanı sıra bir de Mart ayında genç domuzlar için bir derslik yapılmaya başlanmıştı. Az yiyip çok çalışmak dayanılır gibi değildi ama Baksır'ı asla pes etmiyordu. Konuşmalarından da çalışmasından da artık eskisi kadar güçlü olmadığını anlamak mümkün değildi. Yalnızca görünüşü biraz değişmişti. Tüyleri eskisi kadar parlak değildi. Kocaman sağrısı içine göçmüştü. Herkes... İlk barotları bir yaşalsın, Boxer kendini toparlar," diyordu. İlk barotları yeşerdi ama Boxer toparlanamadı. Bazen taş ocağına çıkılan yamaçta iri bir kaya parçasının altında kasları titrediğinde onu ayakta tutan tek şey kararlılığı oluyordu. Böyle durumlarda sesini tümden yitirmesine karşın dudaklarından "Daha çok çalışacağım." sözcükleri okunabiliyordu. Clover ile Benjamin sağlığını koruması için onu sürekli uyarıyorlar. Ama Baksır kulak asmıyordu. 12. yaş günü yaklaşıyordu. Sağlığı umurunda değildi. Tek isteği kendisi emekliye ayrılmadan yel değirmeni için yeterince taş toplanmasıydı. Bir yaz akşamı birden çiftlikte bir söylenti yayıldı. Baksır'a bir şey olmuştu. Yel değirmeni için tek başına bir araba taş taşımaya kalkışmıştı. Söylenti hiç kuşkusuz doğruydu. Az sonra iki güvercin yarışırcasına haberi yetiştirdi. ''Baksır yere yıkılmış kalkamıyor.'' Çiftlikteki hayvanların neredeyse yarısı, yel değirmeninin bulunduğu küçük tepeye koştu. Baksır orada, arabanın okları arasında boynunu uzatmış yatıyor, başını bile kaldıramıyordu. Gözleri cam gibi olmuş, gövdesi tepeden tırnağa tere batmıştı. Ağzından ince bir kan sızıyordu. Clover yanı başında diz çöktü. ''Baksır!'' diye bağırdı. ''Ne oldu sana?'' ''Ciğerlerim dayanmadı!'' dedi. ''Dert değil!'' ''Yel değirmenini ben siz de bitirebilirsiniz. Epeyce taş toplandı. Hem bir ayım kalmıştı. Doğrusu emekliliğimi dört gözle bekliyordum. Benjamin de yaşlandı artık. Belki de onu da emekliye ayırırlar da bana arkadaşlık eder.'' Clover ''Hemen yardım istemeliyiz.'' dedi. ''Koşun, Scooter'a haber verin.'' Hayvanlar olup biteni Scooter'a anlatmak üzere hep birlikte çiftlik evine koştular. Yalnızca Clover'la Benjamin kalmıştı. Benjamin, Buxer'ın yanına uzanmış Uzun kuyruğuyla sinekleri kovuyordu. 15 dakika kadar sonra Skuller belirdi. Üzgün ve kaygılı görünüyordu. Napolyon yoldaşın çiftliğin en sadık işçilerinden birinin başına geleni çok büyük bir üzüntüyle öğrendiğini, Boxer'ın tedavi için Fillington'daki hastaneye gönderilmesini sağlamaya çalıştığını söyledi. Hayvanlar biraz tedirgin oldu. O güne kadar Molly ve Snowball dışında hiçbir hayvan çiftlikten ayrılmamıştı hasta yoldaşlarının insanların eline bırakılacak olmasından hiç hoşlanmamışlardı. Ama Squaler onları kolaylıkla yatıştırmakta geçikmedi. Willington'daki Baytar, Boxer'ı çok daha iyi tedavi edebilirdi. Yarım saat kadar sonra Boxer biraz toparlanıp güçlükle ayağa kalktı. Toparlayarak ahırına gidip Clover'la Benjamin'in hazırladıkları saman döşeye uzandı. Boxer iki gün ahırında kaldı. Domuzlar banyodaki ilaç dolabında buldukları büyük bir ilaç şişesi göndermişlerdi. Clover şişenin içindeki pembe ilacı Buxer'ı günde iki kez yemeklerden sonra içiriyordu. Akşamları Buxer'ın ahırında kalıp onunla konuşuyor, Benjamin de sinekleri kovuyordu. Baxter başına gelenlere üzülmediğini söylüyordu. Bir iyileşirse en azından üç yıl daha yaşayabilir, büyük otlağın bir köşesinde huzurlu günler geçirebilirdi. Belki de hayatında ilk kez okumaya bir şeyler öğrenmeye vakit ayırabilecekti. Son yıllarını alfabenin tümünü öğrenmeye ayırmayı düşünüyordu. Ne var ki Benjamin'le Clover, Baxter'la ancak iş saatlerinden sonra ilgilenebiliyorlardı. Üstü kapalı bir yük arabası, Buxer'ı götürmeye geldiğinde öyle saatleriydi. Bir domuzun gözetiminde, şalgam tarlasındaki ayrık otlarını ayıklamakta olan hayvanlar, Benjamin'in çiftlik binalarının oradan avazı çıktığı kadar anırarak dört nala geldiğini görünce çok şaşırdılar. Benjamin hayatlarında ilk kez telaşlı görüyorlardı. Aslına bakılırsa o güne değin dört nala koştuğunu da gören olmamıştı. ''Çabuk, çabuk!'' diye bağırdı Benjamin. ''Hemen gelin, Baksır'ı götürüyorlar!'' Hayvanlar domuza aldırış etmeden işi bırakıp çiftlik binalarının oraya koştular. Gerçekten de avluda iki katlı, üstü kapalı büyük bir yük arabası duruyordu. Yan tarafında bir yazı bulunan arabanın sürücü yerinde melon şapkalı, şeytan bakışlı bir adam oturuyordu. Baksır'ın ahırı boştu. Hayvanlar arabanın çevresini almış hep birlikte güle güle Baksır diye bağırıyorlardı. Yolun açık olsun. Benjamin ise hayvanların çevresinde hoplayıp zıplıyor, küçük ayaklarını yere vurarak salaklar salaklar diye bağırıyordu. Kör müsünüz? Arabanın üstünde ne yazıyor? Görmüyor musunuz? Benjamin'i duyan hayvanlar durakladılar. Ortala bir suskunluk kapladı. Muriel yazıyı sökmeye çalışıyordu. Benjamin onu kenara itti ve ölüm sessizliğinin ortasında yazıyı okudu. Alfred Simmons, at kasabı ve tutkal imalatçısı, Wilmington. Köpek kulübesi temin edilir. Şimdi anladınız mı? Baksır'ı at kasabına götürüyorlar. Köpek maması yapacaklar. Hayvanlar dehşet içinde bağırıştı. Tam o sırada sürücü yerinde oturan adam atları kamçıladı. Tırsa kalkan atların çektiği araba avludan çıktı. Tüm hayvanlar yeri göğüçün atarak arabanın ardına düştüler. Clover var gücüyle en önden gidiyordu. Araba hızlanmaya başladı. Clover güçlü bacaklarıyla dört nara kalkmaya çalıştıysa da ancak eşkine yetişebildi. "Baxter!" diye bağırıyordu. "Baxter! Baxter! Baxter!" Tam o sırada dışarıda kopan gürültüyü duymuşçasına arabanın arkasındaki küçük pencerede Baxter'ın yüzü belirdi. Clover Baksır! diye haykırdı yürekleri dağlayan bir sesle. Baksır çık oradan! Çabuk çık! Boğazlamaya götürüyorlar seni! Hayvanlar da Çık oradan Baksır! At kendini dışarı! diye bağırıyorlardı. Ama araba iyiden iyiye hızlanmış, arayı gittikçe açıyordu. Baksır'ın Clover'ın ne dediğini anlayıp anlamadığı da belli değildi. Ama çok geçmeden yüzü camdan kayboldu ve arabanın içinden korkunç tepinmeler duyuldu. Çifteler atarak kapıyı açmaya çalışıyordu. Eskiden olsa arabanın kapısını birkaç çiftede paramparça ederdi. Ama ne gezer. O eski gücünün yerinde yerler esiyordu. Biraz sonra tepinmeler yavaş yavaş hafifledi ve sonunda tümden kesildi. Umarsızlığa kapılan hayvanlar bu kez arabayı çekmekte olan atlara seslendiler. Yoldaşlar, yoldaşlar! Kardeşinizi ölüme götürmeyin! Ama olup biteni kavrayamayan aptal beygirler, Kulaklarını arkaya yatırıp biraz daha hızlandılar. Boxer'ın yüzü bir daha camda belirmedi. İçlerinden biri önden koşup çiftliğin kapısını kapatmayı düşündü ama artık çok geçti. Araba kapıdan çıkarak yola daldı ve hızla gözden kayboldu. Boxer'ı bir daha hiç görmediler. Üç gün sonra Boxer'ın gösterilen her türlü özene karşın Wellington'daki hastanede öldüğü haberi geldi. Haberi açıklayan Squialer son anlarında Boxer'ın yanında bulunduğunu söylüyordu. Squalier ön ayağını kaldırıp gözyaşlarını silerek, ''Öylesine dokunaklı bir sahne görmemiştim.'' dedi. Son ana kadar başucundaydı, Konuşacak gücü kalmamıştı. Son nefesinde kulağıma tek üzüntüsünün yel değirmeninin bittiğini görememek olduğunu fısıldadı. ''İleri yoldaşlar.'' dedi güçlükle. ''Ayaklanma adına ileri. Yaşasın hayvan çiftliği. Yaşasın Napolyon yoldaş. Napolyon her zaman haklıdır. Son sözleri bunlar oldu yoldaşlar.'' Derken Sukayaların tavrı ansızın değişiverdi. Bir an durdu, ufacık gözleriyle çevresine kuşkulu bakışlar fırlattıktan sonra başladı anlatmaya. Buxer götürüldükten sonra çiftlikte saçma ve aşağılık bir söylenti yayıldığını duymuştu. Söylentiye bakılırsa bazı hayvanlar Buxer'ı götüren arabanın üzerinde ''At Kasabı'' yazdığını görmüşler ve hemen baksırın kesilmeye gönderildiği sonucuna varmışlardı. Bir hayvanın bu kadar salak olması inanılır gibi değildi. Ter ter tepiniyor öfkeyle bağırıyordu. Sevgili önderleri Napolyon yoldaşı hiç mi tanımıyorlardı? Napolyon yoldaş hiç böyle bir şeye göz yumar mıydı? Oysa işin aslı çok basitti. Eskiden bir at kasabanın kullandığı araba kısa bir süre önce Baytar tarafından satın alınmış ama Baytar arabanın üstündeki yazıyı silmeye vakit bulamamıştı. Sorun buradan kaynaklanıyordu. Hayvanlar işin aslını öğrenince yüreklerindeki sıkıntıyı biraz olsun atmışlardı. Hele Schuyler, Buxer'a ölüm döşeğinde ne kadar büyük özen gösterildiğini, Napolyon'un o pahalı ilaçları en küçük bir duraksama göstermeden hemen aldırttığını ayrıntılarıyla anlatınca kafalardaki son kuşkular da dağıldı. Buxer'ın hiç değilse mutlu öldüğü düşüncesi yoldaşlarının ölümüyle içlerine çöken acıyı dindirdi. Ertesi pazar sabahleyin düzenlenen toplantıya Napolyon da katıldı ve Buxer'ı göklere çıkaran kısa bir söylev çekti. Acısını yüreklerinde duydukları yoldaşlarının cenazesini gömülmek üzere çiftliğe getirtmek mümkün olmamıştı. Ama Buxer'ın cenazesine çiftlik evinin bahçesindeki defne dallarından yaptırdığı kocaman bir çelenk göndermişti. Domuzlar birkaç güne kadar Buxer için bir anma şöleni düzenleyeceklerdi. Napolyon, söylevini Buxer'ın en sevdiği iki özdeyişle bitirdi. Daha çok çalışacağım ve Napolyon yoldaş her zaman haklıdır. Bu özdeşleri her hayvan kafasına iyice kazımalıydı. Şölen'in verileceği gün, Wellington'dan gelen bir bakkal arabası çiftlik evine kocaman bir sandık bıraktı. O gece büyük bir şamatayla şarkılar söylendiği duyuldu. Ardından tepişme ve boğuşma sesleri geldi. En sonunda 11'e doğru bir şangırtı koptu. Ertesi gün öğleye kadar çiftlik evinde kalanların hiçbirinden ses çıkmadı. Çiftlikte bir söylenti dolaşıyordu. Domuzlar parayı nereden bulmuşlarsa bulmuşlar, bir kasa viski daha almışlardı. 10. Bölüm Yıllar geçti, mevsimler devrildi. Hayvanların kısa ömürleri bir bir sona erdi. Artık ayaklanmadan önceki günleri, Clover, Benjamin, kuzgun Moses ve birkaç domuzdan başka anımsayan kalmamıştı. Muriel ölmüştü. Bluebell, Jesse ve Pincher ölmüştü. Jones da hayatta değildi artık. Uzaklardaki bir düşkünler evinde bu dünyadan göçmüştü. Snowball unutulmuştu. Onu tanımış olan birkaç hayvanı saymazsak Boxer da unutulmuştu. Clover yaşlanıp şişmanlamıştı. Eklemleri sertleşmiş, gözleri sulanmaya başlamıştı. Emekliliği geleli iki yıl olmuştu ama o güne değin hiçbir hayvanın emekliye ayrıldığı görülmemişti. İyice yaşlanan hayvanlar için otlakta bir köşe ayırma tasarısının çoktandır sözü bile edilmiyordu. Napolyon, neredeyse 150 kiloluk bir domuz azmanı olup çıkmıştı. Squealer, yağ tulumuna dönmüştü. Gözleri yumuk yumuktu. Güçlükle görebiliyordu. Bir tek yaşlı Benjamin pek değişmemişti. Yalnızca yeğlesine hafif kır düşmüştü. Bir de Buxer'ın ölümünden sonra daha da somurtkanlaşmış, ağzı dili bağlanmıştı. Gerçi nüfus artışı ilk başta beklendiği kadar yüksek olmamıştı ama gene de çiftlikteki hayvanların sayısı artmıştı. Yakın yıllarda doğmuş olan birçok hayvan için ayaklanma ağızdan ağza aktarılan bir masaldan başka bir şey değildi. Dışarıdan satın alınan hayvanların çiftliğe gelinceye kadar ayaklanmadan haberleri bile olmamıştı. Çiftlikte Clover'dan başka 3 at daha vardı. Bunlar temiz yürekli, dürüst, gönülden çalışan hayvanlardı. Yoldaşlıklarına diyecek yoktu ama çok aptaldılar. Alfabenin B harfinden ötesini sökememişlerdi. Ayaklanma ve hayvancılığın temel ilkeleri konusunda kendilerine söylenen her şeyi hiç tartışmadan kabul ediyorlardı. Özellikle de derin bir saygı duydukları Clover'ın ağzından çıkmışsa. Ama bu söylenenlerden pek bir şey anladıkları söylenemezdi. Çiftlik artık daha zenginleşmiş, daha iyi örgütlenmişti. Bay Pilkington'dan satın alınmış olan iki tarlayla daha da büyümüştü. Yel değirmeni en sonunda başarıyla tamamlanmış, çiftlik bir harman makinesine, saman ve ot ambarına kavuşmuş yeni binalar yapılmıştı. Wimper kendine tek atlı ufak bir araba almıştı. Ama yel değirmeninden elektrik üretimi için hiç yararlanılmamıştı. Un öğütmekte kullanılan değirmen oldukça iyi para getiriyordu. Şimdi hayvanlar var güçleriyle bir yel değirmeni daha yapmaya çalışıyorlardı. Söylenenlere bakılırsa bu yeni yel değirmeni tamamlandığında dinamolar takılacaktı. Ama elektrik ışığıyla aydınlatılan, sıcak ve soğuk suyu eksik olmayan ahırlar ve haftada yalnızca üç gün çalışmak gibi bir zamanlar Snowball'un hayvanlara ballandıra ballandıra anlattığı düşler artık belleklerden silinmişti. Napolyon bu tür düşüncelerin hayvancılığın ruhuyla bağdaşmadığını açıklamıştı. Öndere göre gerçek mutluluk çok çalışmak ve yalın yaşamakta yatıyordu. Bu arada çiftlik zenginleşmiş ama her nedense hayvanların hayat koşulları değişmemişti. Tabii domuzlarla köpekleri saymazsak. Bu belki biraz da kalabalık olmalarından kaynaklanıyordu. Gerçi onlar da kendilerince çalışıyorlardı. Skuylar'ın bakıp usanmadan anlattıklarına bakılırsa çiftliğin denetim ve yönetimi durmamacasına çalışmalarını gerektiriyordu. Bu işlerin çoğu öteki hayvanların bilgi ve becerisini aşan uğraşlardı. Örneğin domuzlar her gün sabahtan akşama kadar fişler, raporlar, tutanaklar, dosyalar gibi kimsenin akıl sır erdirmediği işlere kafa patlatmak zorundaydılar. Bunlar sık yazılarla doldurulan, doldurulduktan sonra ocağa atılıp yakılan çarşaf çarşaf kağıtlardı. Squealer bunun çiftliğin dirlik ve düzeni açısından büyük önem taşıdığını söylüyordu. Ama gene de domuzlarında, köpeklerinde kendi emekleriyle yiyecek ürettikleri yoktu. Üstelik hem çok kalabalıktılar, hem de iştahları her zaman yerindeydi. Öteki hayvanlara gelince, gördükleri kadarıyla hayatlarında pek değişen bir şey yoktu. Çoğu zaman karınları açtı. Samanların üstünde yatıyorlar, sularını gölcükten içiyorlar, tarlalarda çalışıyorlardı. Kışın soğuktan donuyorlar, yazın sineklerin saldırısına uğruyorlardı. Daha yaşlıca olanlar, Belleklerini zorlayarak Johnson çiftlikten yeni kovulduğu ayaklanmanın ilk günlerindeki durumun şimdikinden daha mı iyi yoksa daha mı kötü olduğunu çıkarmaya çalışıyorlar ama pek bir şey anımsayamıyorlardı. Şimdiki hayatlarıyla karşılaştıracak hiçbir şey kalmamıştı ellerinde. Önlerinde yalnızca Squaler'ın durumun her geçen gün daha iyiye gittiğini gösteren rakamlarla dolu listeleri vardı. Bir türlü işin içinden çıkamıyorlardı. Kaldı ki Artık bu tür şeylere uzun uzadıya kafa yoracak vakitleri de yoktu. Uzun hayatının tüm ayrıntılarını anımsadığını ileri süren tek hayvan, yaşlı Benjamin'di. O da, durumun hiçbir zaman daha iyi ya da daha kötü olmadığını ve böyle sürüp gideceğini söylüyordu. Benjamin'e göre açlık, zorluk ve hayal kırıklığı hayatın değişmez yasalarıydı. Gene de hayvanlar umutlarını asla yitirmiyorlardı. Daha da önemlisi, Hayvan çiftliğinin üyesi olmanın ne kadar onurlu ve saygın bir nitelik olduğunu bir an bile akıllarından çıkarmıyorlardı. Hayvan çiftliği, koca ülkede, tüm İngiltere'de hayvanların malı olan ve hayvanlar tarafından yönetilen tek çiftlikti hala. En gençleri, dahası 20-30 kilometre uzaklıktaki çiftliklerden yeni getirilmiş olanlar bile bunu bir mucize olarak görüyorlardı. Tüfek sesine duyduklarında, yeşil bayrağın gönderde dalgalandığını gördüklerinde, Göğüsleri kabarıyor, söz dönüp dolaşıp mutlaka eski kahramanlık günlerine, Johnson çiftlikten kovuluşuna, yedi emirin kaleme alınışına, çiftliği ede geçirmeye kalkan insanların bozguna uğratılışına geliyordu. Eski düşlerin hiçbirinden vazgeçmemişlerdi. Koca reisin müjdelediği, İngiltere'nin yemyeşil çayırlarına tek bir insan ayağının basmayacağı, hayvan cumhuriyetine olan inançlarını yitirmemişlerdi. Bir gün mutlaka gerçek olacaktı. Belki hemen gerçekleşmeyecekti. Belki şimdi hayatta olanlar o günleri göremeyeceklerdi. Ama düşleri bir gün mutlaka gerçek olacaktı. İngiltere'nin hayvanları şarkısının ezgisi bile orada burada gizlice mırıldanılıyordu. Hiçbiri yüksek sesle söylemeye cesaret edemese de, çiftlikteki her hayvanın şarkıyı ezberebildiği kesindi. Zor bir hayat yaşıyor olabilirlerdi. Umutlarının tümü gerçekleşmemiş olabilirdi. Ama öteki hayvanlardan farklı olduklarının bilincindeydiler. Açlık çekiyorlarsa zorba insanları doyuralım diye çekmiyorlardı. Çok çalışıyorlarsa hiç deyese kendileri için çalışıyorlardı. Hiçbir hayvan iki ayak üstünde yürümüyordu. Hiçbir hayvan hiçbir hayvanın efendisi değildi. Bütün hayvanlar eşitti. Yaz başlarıydı. Bir gün Skuya'dır koyunlara ardından gelmelerini emretti. Ve onları çiftliğin öbür ucunda... Körpe huş ağaçlarıyla kaplı bir yere götürdü. Koyunlar Sukoyaların gözetiminde akşama kadar ağaçların yapraklarını yediler. Sukoyalar akşam çiftlik evine dönmeden koyunlara orada kalmalarını tembihledi. Havada sıcaktı zaten. Koyunlar bütün bir hafta orada kaldılar. Bu süre boyunca öteki hayvanlar koyunlarla hiç karşılaşmadılar. Sukoyalar her gün oraya gidiyor, günün büyük bölümünü koyunlarla geçiriyordu. Onlara yeni bir şarkı öğretmekte olduğunu, rahat çalışabilmeleri için gözlerden uzak olmaları gerektiğini söylüyordu. Koyunların çiftliğe yeni döndükleri güzel bir akşamüstü, hayvanlar işlerini bitirmişler, çiftlik binalarına yönelmişlerdi. Birden avlunun oradan korkunç bir kişneme duyuldu. Hayvanlar ürkerek oldukları yerde kaldılar. Klaur'un sesiydi. Bir kez daha kişneyince tüm hayvanlar dört nala avluya daldılar. Ve Clover'ın gördüğünü onlar da gördüler. Arka ayakları üzerinde yürüyen bir domuz. da bu. Koca gövdesini arka ayaklarının üzerinde taşımaya alışık olmadığından güçlükle ilerliyor ama gene de dengesi bozulmadan avlunun ortasında gezinebiliyordu. Biraz sonra çiftlik evinin kapısından bir sürü domuz çıktı. Hepsi de arka ayaklarının üzerinde yürüyorlardı. Daha beceriklileri de vardı. Dengelerini korumakta güçlük çekenlerdi. Ama hepsi de avlunun çevresinde yere yıkılmadan dolanıp duruyorlardı. Sonunda köpekler ürkünç sesler çıkararak havladılar. Kara horoz kulakları sağredercesine uzun uzun öttü ve kapıda Napolyon belirdi. Olanca görkemiyle dimdik yürüyor, sağına soluna kibirli bakışlar fırlatıyordu. Köpekleri de çevresinde sıçrayıp duruyordu. Ön ayaklarının birinde bir kırbaç vardı. Ortalığı ödüm sessizliği kaplamıştı. Hayvanlar, şaşkınlık ve korku içinde birbirlerine sokulmuşlar, avlunun çevresinde ağır ağır yürüyen domuzları izliyorlardı. Sanki dünya tersine dönmüştü. İlk şaşkınlıkları geçer geçmez köpeklerden korkmalarına, uzun yıllardır ne olursa olsun hiçbir şeyden yakınmama, hiçbir şeyi eleştirmeme alışkanlığını edinmiş olmalarına karşın domuzlara karşı seslerini yükseltmek üzereydiler ki, Koyunlar birinden işaret almışçasına hep bir ağızdan melemeye başladılar. Dört ayak iyi, iki ayak daha iyi. Dört ayak iyi, iki ayak daha iyi. Dört ayak iyi, iki ayak daha iyi. Meleme aralıksız beş dakika sürdü. Koyunların sesi kesildiğinde domuzlar çoktan çiftlik evine dönmüştü. Protesto etme fırsatı kaçırılmıştı. Benjamin, Birinin burnuyla omzuna dokunduğunu fark edince dönüp baktı. Clover'dı. Yaşlı gözleri her zamankinden daha donuktu. Hiçbir şey söylemeden, Benjamin'i usulca yelesinden çekip büyük samanlığın, yedi emirin yazılı olduğu duvarına götürdü. Bir süre öyle durup katran kaplı duvardaki beyaz yazılara baktılar. Sonunda Clover, ''Gözlerim artık iyi görmüyor.'' dedi. ''Gerçi gençken de doğru dürüst okuyamazdım ya.'' Ama bana öyle geliyor ki yazılarda bir değişiklik var. Yedi emir eskisi gibi duruyor mu Benjamin? Benjamin ilk kez ilkesini bozdu ve duvardaki yazıyı Clover'a okudu. Duvarda tek bir emir yazılıydı. Bütün hayvanlar eşittir. Ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir. Ertesi gün çiftlik işlerini denetleyen bütün domuzların kırbaçlı olmaları kimseye tuhaf gelmedi. Domuzların kendilerine bir radyo aldıkları, telefon bağlatmaya hazırlandıkları, John Bull ve Titbits dergileriyle Daily Mirror gazetesine abone oldukları işitildiğinde kimse şaşırmadı. Napolyon'un çiftlik evinin bahçesinde ağzında piposuyla dolaşması kimsenin garibine gitmedi. Domuzların Bayan Johnson giysilerini gardıroptan alıp giymeleri, Napolyon'un siyah ceket, külot pantolon ve deri tozluklarla gezinmesi, Gözlesi olan dişi domuzun da Bayan Jones'un bir vakitler pazar günleri giydiği janjanlı ipek elbiseyle dolaşması bile hiç kimseyi şaşırtmadı. Bir hafta kadar sonra bir öğleden sonra çiftliğe tek atlı ufak arabalar geldi. Komşu çiftliklerden bir temsilciler kurulu bir denetleme gezisi için çağrılmıştı. Tüm çiftliği gezen çiftçiler gördükleri her şeye özellikle de yel değirmenine hayran kaldıklarını belirttiler. Hayvanlar şalgam tarlasındaki ayrık otlarını yolmaktaydılar. Kendilerini tümüyle işlerine vermişlerdi. Daha çok domuzlardan mı yoksa çiftliğe konuk gelen insanlardan mı korkmak gerektiğini kestiremediklerinden başlarını bile kaldırmıyorlardı. Akşamleyin çiftlik evinden kahkahalar ve şarkılar yükseldi. Birbirine karışan sesleri duyan hayvanlar birden kulak kesildiler. İlk kez eşit koşullarda bir araya gelen hayvanlarla insanlar orada ne yapıyorlardı acaba? Hep birlikte hiç ses çıkarmamaya çalışarak çiftlik evinin bahçesine yaklaştılar. Bahçe kapısının önüne geldiklerinde, ürkerek duraksadılarsa da, Clover'ın öne düşmesiyle içeri girip parmaklarının ucuna basarak eve yöneldiler. Boyları yetişen hayvanlar yemek odasının penceresinden içeri baktılar. Uzun masanın çevresinde, altı çiftçi ile önde gelen altı domuz oturuyordu. Napolyon ise masanın başına geçmiş, Onur koltuğuna kurulmuştu. Domuzlar sandalyelerinde hiç de rahatsız görünmüyorlardı. Hep birlikte kağıt oynarken oyunu kesmişler, şerefe kadeh kaldırıyorlardı. Büyük bir sürahi elden ele dolaşıyor, bardaklara bira dolduruluyordu. Hiçbiri pencereden içeri bakan hayvanların şaşkın yüzlerini fark etmemişti. Foxwood çiftliğinin sahibi Bay Pilkington elinde bardağı ayağa kalktı birazdan herkesi şerefe kadeh kaldırmaya davet edeceğini ama daha önce birkaç söz etmeyi görebildiğini söyledi. Uzun süren bir güvensizlik ve anlaşmazlık döneminin artık sona ermiş olması, kendisi ve hiç kuşkusuz orada bulunan herkes için büyük bir mutluluk kaynağıydı. Komşu çiftliklerdeki insanlar, hayvan çiftliğinin saygıdeğer sahiplerine, bir süre düşmanlık duygularıyla değilse de kuşkuyla yaklaşmışlardı. Ama kendisi ve orada bulunanlar, İnsanların bu kuşkucu yaklaşımını bile paylaşmamışlardı. Talihsiz olaylar meydana gelmiş, yanlış düşüncelere kapılanlar olmuştu. Domuzların sahip olduğu ve yönettiği bir çiftliğin hiç de olağan olmadığı düşünülmüş, çevredeki çiftliklerde tedirginliğe yol açabileceğinden korkulmuştu. Çiftçilerin birçoğu en küçük bir araştırma yapmaksızın böyle bir çiftlikte başına buyrukluk ve başıbozukluğun kol gezeceği sanısına kapılmıştı. Hayvan çiftliğinde olup bitenlerin yalnız kendi hayvanlarını değil, çiftliklerinde çalışan insanları da etkileyebileceğini düşünerek tedirgin olmuşlardı. Ama bu tür kuşkuların tümü dağılmıştı artık. Bugün kendisi ve dostları oraya gelerek hayvan çiftliğinin dört bir yanını gezip incelemişler ve yalnızca en yeni yöntemlerle değil, aynı zamanda bütün çiftçilere örnek olması gereken bir disiplin ve düzenle karşılaşmışlardı. Hayvan çiftliğindeki aşağı kesimlerden hayvanların, Ülkenin bütün hayvanlarından daha çok çalışıp daha az yediklerini söylemek herhalde yanlış olmayacaktı. Bugün gerçekten de kendisi ve dostları hayvan çiftliğinde öyle şeyler görmüşlerdi ki bunları kendi çiftliklerinde de hemen uygulamaya koymayı düşünüyorlardı. Sözlerini hayvan çiftliği ile komşuları arasında var olan ve sürmesi gereken dostluk duygularını bir kez daha vurgulayarak bitirmek istiyordu. Domuzlar ile insanlar arasında en küçük bir çıkar çatışması yoktu. Olması için bir neden de göremiyordu. Verdikleri uğraşlar da, karşılaştıkları güçlükler de birdi. İşçi sorunu her yerde aynı değil miydi? Bay Pilkington tam önceden hazırladığı anlaşılan zekice bir espri yapacaktı ki, gülmesini tutamayınca konuşmasını kesmek zorunda kaldı. Tombul yanakları mosmor kesilinceye kadar kahkahalar attıktan sonra espriyi patlattı. Sizler aşağı kesimlerden hayvanlarınızla uğraşmak zorundaysanız, dedi. Bizlerde bizim aşağı sınıflardan insanlarımızla uğraşmak zorundayız. Espri masayı kahkahaya boğdu. Bay Pilkington, hayvan çiftliğinde tayınları düşük tuttukları, iş saatlerinin her yerdekinden daha fazla olmasını sağladıkları ve hayvanları aşırı bolluğa boğarak şımartmadıkları için domuzları bir kez daha kutlamaktan kendini alamadı. En sonunda herkesi ayağa kalkmaya ve bardaklarını doldurmaya davet eden Bay Pilkington Haydi beyler, dedi. Şerefe, hayvan çiftliğinin şerefine. Herkes coşkuyla bağırıp çağırıyor, ayaklarını yere vuruyordu. Napolyon o kadar keyiflenmişti ki yerinden kalkıp masayı dolandı. Bay Pilkington'la bardak tokuşturduktan sonra birasına bir dikiş bitirdi. Bağırıp çağırmalar dinince hala ayakta olan Napolyon kendisinin de birkaç sözü olduğunu belirtti. Her zaman olduğu gibi kısa ve öz konuştu. Anlaşmazlık dönemi sona erdiği için kendisi de çok mutluydu. Uzun bir süre kendisinin ve arkadaşlarının tutum ve davranışlarının yıkıcı, dahası devrimci olduğu yolunda söylentiler dolaşmıştı. Bu dedikodular kötü yürekli düşmanlarından biri tarafından çıkartılmış olsa gerekti. Komşu çiftliklerdeki hayvanları ayaklanmaya kışkırttıkları söylenmişti. Yalanın böylesi görülmemişti doğrusu. Oysa onların tek isteği, her zaman komşularıyla barış içinde yaşamak, iş ilişkilerini düzgün bir biçimde sürdürmek olmuştu. Yönetmekten onur duyduğu bu çiftlik bir kooperatif girişimiydi. Elindeki tabu senetlerinin ortak sahipleri domuzlardı. Gerçi eski kuşkuların hala sürdüğüne asla inanmıyordu ama gene de son zamanlarda çiftliğin işleyişinde kendilerine duyulan güveni daha da artıracak bazı değişikliklere gidildiğini belirtmekte yarar görüyordu. Bugüne kadar çiftlikteki hayvanlar arasında birbirlerine ''Yoldaş'' demek gibi salakça bir alışkanlık söz konusuydu. Bu alışkanlığa son verilecekti. Nereden kaynaklandığını bilmedikleri tuhaf bir alışkanlık da her pazar sabahı bahçedeki kütüğe takılı domuz kafasının önünden tören yürüyüşüyle geçmeleriydi. Bu alışkanlığa da son verilecekti. Domuz kafasını toprağa gömmüşlerdi bile. Konuklar gönderde dalgalanan yeşil bayrağa dikkatle bakmışlarsa Bayrağın üzerindeki beyaz toynak ve boynuzun kaldırılmış olduğunu fark etmiş olmalıydılar. Bundan böyle bayrak düz yeşil olacaktı. Yalnız Bay Pilkington'ın dostluk duygularıyla dolu olağanüstü konuşmasında küçük bir düzeltme yapmak istiyordu. Bay Pilkington konuşması boyunca çiftliklerinden hayvan çiftliği diye söz etmişti. Hiç kuşku yok ki hayvan çiftliği adının kaldırıldığını bilmesi olanaksızdı. Çünkü bunu şimdi orada ilk kez açıklıyordu. Çiftlik bundan böyle yeniden asıl adıyla, beylik çiftlik adıyla bilinecekti. Napolyon sözlerini bitirirken, beyler dedi. Bir kez daha şerefe kaldıracağız bardaklarımızı ama bu kez hayvan çiftliğinin şerefine değil, bardaklarınızı ağzına kadar doldurun. Haydi bakalım beyler, beylik çiftliğin şerefine. Gene yürekten bir coşkuyla şerefe diye haykırdılar. Biralar bir dikişte bitirildi. Ne ki dışarıdaki hayvanlar bu sahneyi seyrederlerken bir tuhaflık sezinlediler. Domuzların yüzlerinde değişen bir şey vardı ama neydi? Clover'ın yaşlı donuk bakışları yüzler üzerinde bir bir geziniyordu. Domuzlardan bazılarının çeneleri beş kat, bazılarının dört kat, bazılarının da üç kat olmuştu. Ama eriyip değişmekte olan şey neydi? Biraz sonra haykırışlar kesildi. Masadakiler kağıtlarını alıp yarım kalan oyunlarına yeniden başladılar. Hayvanlar da sessizce uzaklaştılar oradan. Daha 20-30 metre kadar uzaklaşmışlardaki, oldukları yerde kala kaldılar. Çiftlik evinde bir gürültüdür kopmuştu. Geri dönüp hızla eve koştular ve pencereden içeri baktılar. Evde korkunç bir kavga patlak vermişti. Bağırıp çağırmalar, masaya vurmalar. Kuşkulu sert bakışlar küfür kıyamet. Anlaşıldığı kadarıyla kavganın nedeni Napolyon ile Bay Pilkington'ın aynı elde maça aslı çıkarmış olmalarıydı. İçeride 12'si de öfkeyle bağırıyor, ikisi de birbirine benziyordu. Artık domuzların yüzlerine ne olduğu anlaşılmıştı. Dışarıdaki hayvanlar bir domuzların yüzlerine bir insanların yüzlerine bakıyor ama onları birbirlerinden ayırt edemiyorlardı. Son